Hayırlı akşamlar. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yorumları kapatalım adetimiz olduğu üzere. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> e, Rabbimizden e, lisanımıza e, akıcılık, kolaylık, fehmimize, idrakimize, derinlik, e, efendim e, yorumlarımıza e, ve kendimizden katacağımız herhangi bir şey varsa, bir fikir varsa orada da isabet dili. Diyoruz i̇nşallah ve e, İmam Gazali'nin muhallet eseri İhya-ül-Müddi'nin üçüncü cildi yani rub mühlikatın 22. toplamda yani 22. kitap Rub-ül-Mühlikat'ın da ikinci kitabı olan Nefis Terbiyesi'nden bir bölüm işleyeceğiz bu akşam. Nefis Terbiyesi bölümünden bu akşam işleyeceğimiz bölümün ismi Güzel Ahlakı Kazanma Yolları. Ee, en son çıkan tercümeden istifade ediyoruz bu akşam. Ee, çok şükür ee, Mustafa Çağrıcı hocamızdan Allah hayırlı uzun ömürler versin onun kaleminden yaptığı tercüme, ihya tercümesinden istifade ederek anlatmaya çalışacağız. Şimdi vaktimizi de güzel kullanalım. Hemen konuya girelim. Arkadaşlar kısaca hatırlayalım. Ayda bir yapıyoruz biz bu sohbeti biliyorsunuz. Onun için şöyle önceki anlattıklarımızla bir bağ kuralım. Birinci kitapta kalbin hallerinden bahsetmişti Gazali. Çok detaylı bir şekilde. İkinci kitapta nefis terbiyesinden bahsediyor. Ve biz de bu nefis terbiyesinin girişinde ahlakı anlattı. İnsanda ahlakın e, oluşumunu efendim e, güzel ahlakın değerini, iyi ve kötü ahlakı nasıl tanımlayabileceğimizi anlattı. Oradan ba bir bağ kurmak için şu temel ilkeyi hatırlayalım. Çünkü e, onunla giriş yapacak e, güzel ahlakı nasıl kazanacağımız konusuna. E, İslam ahlakçıları diyorlar ki arkadaşlar insanda üç temel kuvvet vardır. E, bunlar yaratılıştan gelen fıtri kuvvetlerdir. Ee, akıl kuvveti e, öfke kuvveti e, ve arzular şehvet kuvveti ee, Akıl kuvvetini eğer dengeli bir şekilde kullanırsak, burada anahtar kelime denge arkadaşlar, itidal yani eskilerin deyimiyle. Ee, akıl gücümüzü itidalli bir şekilde kullanırsak buradan hikmete ulaşırız. Öfke gücümüzü itidalli bir şekilde kullanırsak şecate ulaşırız. Şecaat, cesaret, girişkenlik demek. Ee, şehvet ve arzu, şehveti e, her zaman ifade ediyorum. Gazali'de ve İslam ahlakçılarının e, kitaplarında şehvet dediğimizde bütün arzular, insanın bütün hazları, bütün e, tutkuları ifade edilir. E, şehvet gücünü, arzu gücünü itidelli bir şekilde kullandığımızda da buradan iffet doğar. Ve İslam ahlakçıları bu temel güdülerin, bu temel e, insanın varlığının, manevi varlığını oluşturan bu temel unsurların yok edilmesini asla tavsiye etmezler. Yok edilmesi yani e, tefrite kaçılması bu, bu, bu duygularda bu temel unsurlarda tefrite kaçılması insanı ezik, karaktersiz, işte korkak, e, ahmak, yapar. Dolayısıyla aşırıya gitmesi de insandaki hayvani yönü çok kuvvetlendirir, çok açığa çıkarır, saldırgan, işte tutkulu, hırslı, saldırgan, sınır tanımayan bir insan haline getirir. İdeal olan bunların itidal üzere olmasıdır. Bu üç unsur itidal üzere olduğunda bundan adalet doğar arkadaşlar. Neydi itidal üzere olan üç unsur? Akıl öfke ve şehvet unsurları bunlar itidar üzere olduklarında buradan adalet doğar ve bu dördü birlikte ahlakın asıl ve ana erdemlerini oluşturur yani hikmet, şecaat iffet ve bu üçünden doğan adalet bütün güzel huylar diyor Gazali bu dört temelin İtidal üzere bir insanda bulunmasından doğar. Aslında inşallah önümüzdeki yani bir ay sonraki dersimizde işleyeceğimiz yine Gazali'den işleyeceğimiz çocuk terbiyesi bölümünde çocuk eğitimi bölümünde. Bunun detaylarını göreceğiz çünkü e, bu unsurlar yaratılıştan insana verilmiştir ama kiminde az, kiminde çoktur, çok çeşitli terkipler halindedir. İşte başarılı bir eğitim, bunları e, teflitte olanları ortaya çekmek, ifratta olanları ortaya çekmek ve bir e, dördünün bir arada olduğu bir itidal üzere e, yetiştirilebilmek çocuğu, ideal eğitim budur ve bu. E, itidalin yani bütün güzel huyların e, bir itidal e, e, bir itidal üzere bir insanda bulunmasının en yüksek seviyesi de en yüksek noktası da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Sonra ne demiştik geçen hafta? Bu ahlakın unsurlarını unutmayın çünkü yine buradan devam edeceğiz bugün. E, bir konu daha tartışılmıştı. Bence orası da çok önemli. insandaki bu e, ahlak yaratılıştan getirdiği ve Sonradan kazandığı biliyorsunuz ahlakın bir vehbi yönü var bir de kesbi yönü var. Efendim değişir mi değişmez mi? Sonradan değiştirilebilir mi değiştirilemez mi? Ahlakçılar genellikle vehbi olan kısmın değişmeyeceğini söylüyorlar. Ama kesbi kısmın da değişmeyeceğini söylemek diyor Gazali. Ancak tembellerin bir iddiası olabilir. Kendisiyle uğraşmak istemeyen. Bir, bu uğurda bir çaba sarf etmek istemeyen hani kendini akışa bırakmış yani o burada olumsuz anlamda akışa bırakmak. Efendim bir tekamül çabası içerisinde olmayan kişiler söyleyebilir bunu. Oysa diyor ahlak eğer değişim kabul etmeseydi bütün vaaz ve nasihatler, bütün eğitim çabaları, bütün dini tavsiyeler, bütün o tasavvuf terbiyesi hepsi boşlukta kalırdı. Yani hiç değişmeyecek birine neden bunları anlatıyoruz? Neden onu bir noktadan alıp bir başka noktaya getirmek terk? Derbiyenin tarifi budur. İnsanı bir noktadan alıp bir başka noktaya getirmek çabasını neden güdüyoruz bu değişik sistemlerle. Dolayısıyla ahlak değişebilir ama bu değişimde insanlar farklı farklıdır. Kimisi çok yavaş ilerler, kimisi çok hızlı ilerler diyor onun da sebeplerini geçen hafta konuşmuştuk şey, geçen sohbetimizde konuşmuştuk şimdi gelelim bu, bu iki bilgiyi bu iki ana bilgiyi yani ahlakın unsurları ve değişir mi değişmez mi konusunu tekrar ettikten sonra onun üzerine bina edeceğimiz güzel ahlakın bir insanda gerçekleşmesi nasıl vuku bulur? Güzel ahlak kazanma yolları yani bu dört unsuru akıl dengeli hikmet yetkin öfke mutedin Arzu, mutedil bir insan bu özellikler bir arada nasıl oluşabilir, nasıl gerçekleşir, bu ahlakı biz nasıl kazanırız? Bu konuda ikiye ayırıyor insanları. Şimdi arkadaşlar buradan sonrası bizi çok ilgilendiriyor. Eğer kendimizle ilgili bir uğraş içerisindeysek kendimizi, herkes öyle olduğunu söyler de hani bazılarımız daha ciddidir bu konuda. E, bu ciddi olan arkadaşlar için burası çok önemli e, kilit e, bilgiler veriyor gerçekten. İnşallah e, odaklanalım ve e, detayları eğer yetersiz gelirse bizim izahımız detayları Gazali'den daha uzun uzun okuyabilirsiniz. olduğu Olduğumuz yeri söyledim Rubül Mühlikat'ın ikinci kitabını okuyoruz şu anda arkadaşlar. İnsandaki bu ahlaki, güzel ahlakı kazanma iki yolla gerçekleşir. Birinci yol arkadaşlar, onu çok kısa geçecek çünkü bizi çok ilgilendirmiyor o yol. İlahi bir lütuf sayesinde olur bu. E, bu da peygamberler gibi eğitim almadan bunlar Allah tarafından edepli olarak yaratılırlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebde beni rabbi fa ehsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti, edeplendirdi, terbiye etti ve terbiyemine ne kadar güzel yaptı. Hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere peygamberlerdeki o üstün ahlak vehbidir arkadaşlar. Ee, tabii onun kesbi tarafı da vardır yani neden onlar seçildi fakat peygamberlik vehbi olduğu için o ahlakın da ağırlıklı olarak vehbi olduğunu bilmemiz ve ilahi kontrol altında olduğunu onların bütün yaşantısının ilahi kontrol altında olduğunu peygamberlikten önce dahi peygamberliğe hazırlandıklarını Allah Teala tarafından neden e, çok açık bunun cevabı arkadaşlar çünkü bütün insanlığa yani Efendimiz'den öncekiler kendi çağlarındaki bütün insanlara ve Efendimiz kıyamete kadar gelen bütün insanlığa Allah tarafından numune-i olarak gösterildiği için onun e, e, ahlakının hiçbir kusur barındırmaması gerekiyor çünkü bütün insanlığa işte en güzel ee, örnek budur. İşte insanı kamil budur. Eğer ilerlemek istiyorsanız ahlakınızı geliştirmek istiyorsanız sizin için uyulacak en güzel örnek Allah'ın Resulüdür diye Ahsap suresinde Rabbimiz bize söylüyor. Şimdi burayı öyle geçiyoruz. Çünkü onlar ilahi bir lütuf olarak ve bize de bir lütufturlar arkadaşlar. Yani peygamberlere verilen bu vehbi ahlakın ee, bu üstün ahlakın sadece onlara bir lütuf olduğunu düşünmeyin sakın. Şahsen kendi kanaatimi paylaşayım sizinle. Benim için çok büyük bir lütuftur. Niye? Bir arkadaşlar insanlık ailesi içinden birinin bu kadar seçkin bir ahlakı başarmış olması e, o insanlık için bir derecedir. Bir ikramdır, bir lütuftur. Yani şöyle düşünün işte sizin mesela Türklerden birisi yani Türkiye'li diyelim <gülüyor> bu ırkçılık meselesi de çok hassasiyetler gerektiriyor efendim ya vatandaşlarımızdan birisi dünya çapında bir başarı kazandığında sporda sanatta efendim bilimde yani herhangi bir konuda dünya çapında bir başarı kazandığında bu hepimiz için bir kıvanç olmuyor mu? Yani onu kıskanıyor muyuz? Yani niye ya işte ona nasip oldu diyor muyuz değil mi? Hepimiz seviniyoruz o başarıyla. İşte peygamberlerin geldiği seviyede, ahlakta geldikleri seviyede bütün insanlık adına bir kıvançtır. Bir insanın yükselebileceği son noktayı bize gösterdiği için. İkincisi de az önce söylediğim üzere yani ben o yola girmek istiyorsam, ee, bu, bu yolun sadece nazari bir takım teorilerden ibaret olmadığını bir insanın hayatında adım adım yani komşularıyla nasıl geçinmiş bunu nasıl başarmış ailesinde nasıl başarmış ticaret yaparken nasıl yapmış işte muarızlarıyla mücadele ederken nasıl yapmış hangi ahlaki ilkelere göre yapmış kendisine inananlar onu sevmekte işte onu övmekte aşırıya gittikleri zaman ne yapmış mesela yani aklıma gelenleri söylüyorum işte nasıl yemek yemiş nasıl uyumuş yani o fiziksel ihtiyaçlarıyla ahlaki hayatı arasındaki etkileşimi nasıl yönetmiş bütün bu hususlarda Allah Teala'nın Yüce Allah'ın onayından geçen yani işte Örnek arıyorsanız örnek budur diye bize gösterdiği bir pratik yani bu teorik ahlakın pratik olarak nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan bir benim cinsimden, insan cinsinden yani bir varlığın olması yeryüzünde benim için çok büyük bir imkan, çok büyük bir lütuftur. Burayı geçiyoruz Allah'a şükrederek. Gelelim ikinci kısma. Yani bu. Güzel ahlakı kendisinde gerçekleştirmek isteyenlerin e, ikinci grubu. Bunlar mücahede ve riyazetle nefsi yön, yönetmek suretiyle, nefsi yönlendirmek suretiyle yani kesbi yöntemlerle mücahede ve riyazet. Mücahide çok cehdetmek etmek yani gayret etmekle çok sıkı bir azimle çok sıkı bir çabayla ahlaklarını tekamül ettirirler ve riyazet yani dünyadan birazcık dünyevi hazlardan dünyevi e, nefsin eğilimlerini kontrol altında tutarak ve çok sıkı gayretlerle ahlaklarını tekamül ettirirler. Bunu nasıl yaparlar? Şimdi buradaki detaylar çok önemli arkadaşlar. Nasıl yaparlar? Başlangıçta taklit yoluyla yaparlar. İnsan e, bu güzel ahlakı yani şöyle düşünün bir çocuğun yetişme dönemini düşünün. Başlangıçta bütün, mesela, e, bunu aslında pek çok konuya uyarlayabilirsiniz şimdi söyleyeceğim. Bu taklidi arkadaşlar bize küçümsetiyorlar. Sakın taklidi küçümsemeyin. Taklidi küçümsemek demek. Yani ben kimseyi taklit etmem. İşte kimse de kimseyi taklit etmesin. Herkes kendisi orijinal olsun. Kendisi olsun herkes. Hani bunlar... Bunları o kadar yıldızlı laflarla söylüyorlar ki insanın ya evet hakikaten niye taklit ediyorum ki başkasına falan diyesi geliyor. Diyor da zaten bugün nitekim. O yüzden böyle her şeyi sorgulamak ve her konuda çok orijinal olmak eğiliminde bilhassa genç arkadaşlar. Ben burada bir tek şuna dikkatinizi çekeyim ve devam edelim konuya. Bize bilhassa dini ve ahlaki konularda yani inanç ve ahlakla ilgili konularda kimseyi taklit etmeyin orijinal olun kendiniz olun falan diye bastıranlar arkadaşlar tüketimle ilgili konularda bilhassa maddi yani maddi boyutu olan işte harcamalarımız işte törenlerimiz ritüellerimiz şimdi anneler günü geliyor işte doğum günleri vesaire bir takım kutlamalarımız konusunda giyim kuşam yani hayatın maddi boyutları konusunda gayet de güzel kendilerini taklit etmemizi teşvik ediyorlar. Yani düşünsenize bütün dünyadaki reklam sektörü bunun için çalışıyor reklamcılık sektörü bunun için çalışıyor yani bizi tek tipleştirmek için bütün tepkilerimizi yani kutlamalarımızı tebriklerimizi efendim günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımızı bütün dünyada tek tip hale getirmek için çalışıyor çok etkilenmiştim mesela işte bir malum bir içecek var bütün dünyada global bir şekilde tüketilen Hani kutup ayılarına bile içirmişlerdi onları bir reklamda. Efendim niye? Yani e, şey sadece sıcak zamanlarda değil soğukta da bu içecek içilir. Yani dünyanın her yerinde bu, iç bu içecek içilir. Ee, onu taklit etmeniz, e, sizin kendi mesela işte mahalli içeceklerinizi veya kendi ürettiğiniz içecekleri bırakıp e, içeriğini bilmediğiniz bir ürünü e, tüketmeniz, taklit etmeniz hiç kimseyi rahatsız etmez. Orada hiçbir zaman size işte kendiniz olun, neden bütün dünyadaki herkesin yaptığı şeyi yapıyorsunuz demezler. Ama ahlak ve inançla ilgili bir konu olduğunda sizin kendi değerlerinizi içselleştirmenizle ilgili bir taklit söz konusu olduğunda orada bu söylemleri çok kuvvetli şekilde dile getirirler. Arkadaşlar bir başkasını taklit etmeyen hiç kimse yoktur bu dünyada. Kimimiz az, kimimiz çok. Kimimiz bir süre, kimimiz hayat boyu. İnsanlar birbirlerini taklit ederler. Yani bu taklit etme bilinçli olmaz her zaman. Çoğu kere bilinçsiz bir şekilde yapılır. Efendim yayın donuyor demişler ama benim yapabileceğim ne var bununla ilgili bir bakayım şimdi daha iyi olur umarım e, dolayısıyla arkadaşlar ahlaki tekamülde de biz başla evet e, bir başkasını taklit ederiz e, ve e, ilk başlangıçta bu taklidin başlangıcında diyor Gazali zorlanarak yaparız bunu. Çünkü niye bir, bir takım alışkanlıklarımız oturmuştur işte o alışkanlıklardan kurtulmak istiyoruzdur veyahut da oturmamış olsa bile çocuk olsak yani küçük bir çocuk olsak işte nefsimiz dürtülerimiz bizi bir şeye teşvik ediyordur ahlak demek zaten onları kontrol edebilmek demek dolayısıyla başlangıçta bunu zorlanarak yapsak da giderek kolaylaşır ve kişinin kendi karakterine dönüşür dinin güzel bulduğu bütün erdemler bu yolla kazanılır diyor bir de arkadaşlar bu taklidin küçümsenmemesiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim bütün insanların, yeryüzündeki bütün insanların erdemler, ahlaki nitelikler, işte nefsini terbiye etme vesaire konusunda kendi yolunu bulması, kendi, kendi orjinal, kendine özgü yolunu bulmasının çok da mümkün olmadığını, herkes için bunun mümkün olmadığını, bunun insanlık içerisinde çok küçük bir kesim tarafından yapılabileceğini, geri kalan büyük kalabalıkların başkalarını taklit ederek önden giden, Eh, ahlak önderlerini taklit ederek o yolu sürdürebileceklerini de unutmamak gerekir. Yani bir davanın evrensel olmasını istiyorsanız, herkesi içine almasını istiyorsanız o davanın taklide müsaade etmesi gerekir. Onu da eh, özellikle işte akaitte tahkiki iman, taklidi iman eh, konularında da eh, görmüşsünüzdür. Bu eğitim süreci yani bu taklit yoluyla eğitim süreci alışkanlık kazanana kadar devam eder. Kişide alışkanlık oluşana kadar devam eder. Bu taklidin e, ahlaki e, hedeflere ulaşmadaki başarısı, burada çok ilginç bir şey söylüyor arkadaşlar, bu daha yeni yeni bildiğim kadarıyla bilimsel anlamda kabul edilen bir hakikat, Bedenle ruh arasındaki şaşılacak karşılıklı etkileşime bağlıdır. Yani e, bedeniniz bir şeyi taklit ettiğinde bir süre sonra ruhunuz o davranışın, karakterin karakterle ilgili kısmını kendi içerisinde inşa etmeye başlar şöyle diyelim mesela işte cömert olmak istiyorsunuz bu özelliği kazanmak istiyorsunuz ve mesela işte en idealini söyleyelim efendimizi kendinize örnek aldınız onun kadar yapamasanız bile işte onun yolundan gitmeye çalışıyorsunuz. Cömertlikle ilgili hadisleri okuyorsunuz. Efendimizin cömertlikle ilgili davranışlarını okuyorsunuz. Ve kendinizi zorlayarak bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bir süre sonra buna devam ettiğiniz sürece yani bu taklit yoluyla da olsa yani aslında tam içselleştirmemişsiniz ama taklit yoluyla yapmaya çalışıyorsunuz. Bir süre sonra ruhunuz onu bir karakter olarak benimser. Bunun da sebebi bedenle yani fiziksel davranışlarımızla ruhumuz arasındaki karşılıklı etkileşim. E, sırrına bağlıdır diyor bu, bu şaşılacak bir bağdır diyor yani bedenle ruh arasındaki bu bağ şaşılacak bir bağdır ama bed, ruh bedeni etkilediği gibi yani bizim içimizdeki kişilik e, karakterimiz ruhumuz bedenimizi bir takım davranışlarımızı ve fiziksel yapımızı etkilediği gibi değil mi insanın karakteri yüz ifadesine bile yansıyor arkadaşlar bakışlarına yansıyor. Yani bir insanın mesela sadece gözlerine bakarak eğer dikkatli bir okuyucuysanız gözlerine bakarak onun deri, en derin karakteri hakkında yaklaşık bir kanaate sahip olabilirsiniz. Beden nasıl ruh hakkında bilgi veriyorsa, ruh yani bedene yansıyorsa bedenin aslında ruhtan kaynaklanmayan başlangıçta taklit yoluyla yaptığı fakat ısrar ettiği, devam ettiği davranışlar bir süre sonra ruhun bir özelliği, yani o kişinin karakterinin bir özelliği haline geliyor. Fakat bunun sırrı diyor Gazali, vazgeçmemektir. Yani taklide devam etmektir. O sizde kendiliğinden zuhur edene kadar. Ve burada çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki, bir gün çalışan, yani sadece bir gün çalışan alim olmayacağı gibi çalışmayı bir gün bırakan da alim olmaktan umudunu kesmez. Yani bir gün mesela bu çok önemli efendim yayında sıkıntı mı var deniyor. Arkadaşlar bilemiyorum ben şu anda yani şeyi kapattım Wi-Fi'yi kapattım siz söyleyin mobil hattan konuşuyorum ona rağmen mi sıkıntı var? Hala sıkıntı varsa yorumları açayım ama sadece bu konuda bana lütfen bildirim yapın. Donuyor mu yayınlar, yayın arkadaşlar? Evet. Ee, umarım sağlıklıdır, devam ediyordur. <gülüyor> ee, az önce ne dedik? Gazali diyor ki, İmam Gazali arkadaşlar bir gün çalışan alim olmayacağı gibi bir gün ara veren de alim olmaktan umudunu kesmez yani bir gün yapamadın diyelim bir seferinde yapamadın yapmak istediğin o taklidi başaramadın ahlaki konularda vazgeçme asla diyor bir gün yapamadın diye bunu bırakman gerekmiyor ilimden mahrum kalmazsın bir gün ara verdiğinde ama şunu bil ki sadece bir gün uğraşınca, uğraşınca da hedefine ulaşamazsın onun için işin sırrı tekrardır, tekrardır. Reklamcılık sektörü de biliyorsunuz e, tekrar üzerine kuruludur reklamların en büyük başarısının sırrı budur. E, küçük de olsa günahlardan kaçınmalı, küçük de olsa iyilikleri ihmal etmemelidir kişi bu e, süreçte diyor. Şimdi bunu yaptığımızda e, nereye ulaşırız? Nereye ulaşırız arkadaşlar? Diyor ki yani Başlangıçta zorlanarak ama vazgeçmedin, vazgeçmeyerek taklit yoluyla iyilikleri kendine kazanmaya çalışırsın. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Hedef nedir? Alışkanlık oluşturana kadar. Yani bunu artık zorlanmadan kendiliğinden yapabiliyor duruma gelmen lazım. Bu yolun amacına ulaştığının kanıtı da kişinin, bu eylemlerden yani bu ahlaki davranışlardan haz almaya başlamasıdır. Yani artık mesela cömertliği örnek verdik. Cömertlikten haz almaya başlar. Cimrilik ona bir ruhuna bir eziyet gibi gelmeye başlar. İyilikten haz, kötülükten keder duymadıkça dinin istediği ahlak kişide yerleşmiş olmaz. Bu nedenle hedef yani en ileri noktadaki hedef taklit, taklit yoluyla ahlakını geliştirme çabası içerisine giren kişinin nihai hedefi arkadaşlar artık... Güzel davranışlardan haz alması mesela işte namaz kılmayı diyelim namaz kılmayı böyle işte kılsam mı kılmasam mı, işte biraz sonra kılarım biraz sonra kılarım diye böyle zoraki yaptığı ve çoğu zamanda kaçırdığı yarım yamalak yaptığı işte kendini hep zorlayarak yaptığı bir şey değil de artık onu haz alacak o ibadetten haz alacak şekilde o aşamaya getirmesi gerekiyor. Bunun için de o bu süre e, nasıl Açılacak, nasıl sağlanacak bu işte o ibadeti bu şekilde yapanları taklit ederek onlar nasıl yapmışlarsa onları taklit ederek bunu başarabilirsin hiç ama şartı asla vazgeçmemek diyor hiç yapmamaktansa zorlanarak yapmak iyidir burası da çok önemli diyorlar ki mesela bu işte ahlaki konularda bize yani seküler ahlakçılar diyelim. Diyorlar ki işte zorlanarak yapacaksan hiç yapma. Böyle içtenlikle yap. Yani severek, isteyerek yap diyorlar. İslam ahlakı öyle söylemiyor arkadaşlar. Hiç yapmamaktansa zorlanarak yapmak iyidir diyor. Çünkü... O zorlanarak yapmak bir yola girmek demek yani mesela bu insanlar bize trafik kurallarına canı gönülden uyumayacaksan hiç uyma diyorlar mı diyebilir miyiz yani böyle bir şey dünya hayatındaki kuralları düşünün arkadaşlar. Yani işte devletin hukuku var değil mi? İnsan ilişkilerine dair, ticarette dair bir takım kurallar var, yasalar var. Bu yasalara ya gönülden uymalısın ya da hiç uymamalısın. Yani zorlanarak uyuyorsan hiç yapma. Diyor muyuz dünya hayatıyla ilgili? Yani ne kadar akıl dışı bir şey. Peki neden bunu maneviyatla ilgili böyle söylüyoruz? Yani insan böyle... Ahlaki erdemleri yapmaya başladığında daha en üst düzeye hemen ulaşabilir mi? Dolayısıyla buradaki şeyi görün yani buradaki handikapı lütfen görün. Zorlanarak yapmaktansa haz alarak yapmak daha iyidir. Yani 3 kademeye bölmüş hiç yapmamak. Zorlanarak yapmak, haz alarak yapmak. Hedef haz alarak yapmaktır. Yani o işi gerçekten severek işte cömertlik mi, ibadet mi, birisini affetmek mi mesela. Affetmeyi hiç zorlanmadan, haz alarak, kendini kutlayarak yapabilmektir ideal olan. Ama bunu yapamadım diye ya efendim haz alarak yapacağım ya hiç yapmayacağım. İşte mükemmeliyetçilik o aradaki seviyeleri kaybetmemize sebep oluyor ve o kemale hiç ulaşmamamıza sebep oluyor. Yani ya en iyisini yapacağım ya hiç yapmayacağım dediğinizde zaten kendinizi hiç yapmamaya mahkum etmiş oluyorsunuz. Niye? Çünkü o en iyisini yapmaya zaten o aradaki aşamalardan geçerek ulaşıldığı için bunu Gazali böyle söylüyor. Ve ahlakı iyileştirmenin ayrıntılarını Nasıl öğrenebiliriz? Burada arkadaşlar bedensel tedavide işte ilaç nasıl önemliyse hastanın kişisel hikayesi nasıl önemliyse ruhları tedavi eden mürşitler de insanların ahlaki durumlarını ve hastalıklarını tanımadan tek bir yöntemle bunu yapmazlar. Yani buradaki anahtar kavramda kişiye özel olmasıdır. Yani bu terbiye metotlarının ahlaki tekamülde uygulanacak terbiye metotlarının kişiye özel olmasıdır. Onun kendi hikayesini bilmek gerekir, onun kapasitesini bilmek gerekir, zayıf noktalarını, kuvvetli yönlerini bilmek gerekir ve ona göre bir ilaç, ona göre bir diyet, ona göre bir program ahlaki anlamda söylüyorum bunları hazırlamak gerekir diyor. Efendim ve buradaki ana yöntem de nefsin olumsuz arzu ve eğilimleri nelerse hepsini zıtlarıyla tedavi etmektir diyor. Yani nefsin olumsuz arzu ve eğilimleri, olumsuz arzu ve eğilimleri neler? Mesela çok yemek diyelim ki olumsuz bir eğilim. İşte e, tecessüs mesela olumsuz bir eğilim. Başkalarının özel hayatlarını merak ediyorsunuz. Hiç kimse yorum yazmıyor galiba arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Ee, sıkıntı var mı daha iyi denmiş tamam hiç donmadı teşekkür ediyorum yorumları kapatayım ben bu yorumları idare etme meselesini beceremiyorum kusura bakmayın bu yaştan sonra ancak bu kadar yapabiliyorum efendim e, kalpli, e, bir sonraki bölümde Ha, bu arada e, dedik ya nefsin olumsuz arzu ve eğilimleri zıttıyla tedavi edilir. Mesela işte tecessüs mü sizde var? Diyelim başkalarının özel hayatlarını merak ediyorsunuz. Bunun tam zıttıyla, hiç e, merak etmeyerek, e, hep kendinizi orada engelleyerek yani, e, tedavi etmeniz lazım. Kendinizi o, o olumsuz eğilimlerin zıtlığı ile tedavi edebilirsiniz diyor ve buna da örnek olarak naz, yani delil olarak Naziat suresinin 40-41. ayet kelimelerini söylüyor ve ama man kaf maqam Rabbhi ve nha nefs a anil hawa fiinna aljannat hia ayet söylüyor Rabbinin makamından korkan ve nefsini hevasından me neden gelince ve neha, neha nehyetmek demek. ve nehen nefse anil heva, nefsi hevaya göre hareket etmekten yani canının istediğini yapmaktan men eden kişiye gelince fe innel cennete hiyel meva, işte onun gidip varacağı yer cennettir ayet-i kelimesini buna delil olarak gösteriyor. Yani nefsi terbiye etmek nefsin, herhangi bir kural ve ilke tanımaksızın hiçbir değer daha doğrusu kural deyince o da yeni neslin pek hoşuna gitmiyor kuralsız yaşamayı tercih ediyorlar veyahut da kural kelimesi hemen böyle bir sıkıcılık barındırıyor sanıyorum onun yerine mesela değerlerine uygun olarak yaşamak diyelim yani hiç kimse herhalde hiçbir değeri olmadan yaşamayı istemez insan değerleriyle çelişen nefsinin arzularını engellemek ve onları kontrol altında tutmak bunu başardığı zaman o insan cennete varacaktır. Onun varacağı yer cennettir. Birazcık haddimi aşayım arkadaşlar. Ben bu şekilde yaşayan insanın dünyada da cennetteymiş gibi yaşayacağını düşünüyorum. Yani düşünün ağzına geleni söylemeyen, aklına eseni yapmayan, her zaman değerleri ve doğrular, hakikat neyse doğru neyse mesela işte sınava mı hazırlanıyorsunuz bunun doğru bir yolu vardır. Siz, sizin önemli bir sınavınız varsa sizin bir yaşam biçiminiz doğru, doğru olan bir yaşam biçiminiz vardır. İşte siz diyelim ki bir hastalıkla mı mücadele ediyorsunuz bu mücadelenin doğru bir yöntemi vardır. O yöntemi yani nefsinize göre değil de heva yani he havadan geliyor arkadaşlar. Boş istekler hiçbir dayanağı olmayan hiçbir akli ilmi dayanağı olmayan manevi dayanağı olmayan içinizden geçen gelip geçen boş isteklere göre yaşamak yerine bu yaptığınız o hedefiniz her neyse yaptığınız o meşgale her neyse onun gerektirdiği şekilde yaşayabilen insan dünyada da cennette yaşar arkadaşlar. İnsan ilişkilerini düşünün aile ilişkilerini düşünün işte bir insanın parayla ilişkisini düşünün kariyerle mesela bugün onu düşündüm yani bir kariyer put perestliği, yani kariyer perestlik çağında yaşıyoruz arkadaşlar halbuki insan sadece kariyeri midir yani? Hani kariyer önemli değildir demiyorum ama insan işte kariyeriyle, ilişkileriyle, zevkleriyle, inançlarıyla, değerleriyle bir bütündür yani ve hepsini yerli yerine koyabilmesi gerekir. Her şeyi adalet odur. Adalet işte ahlakın en önemli Üç unsurunun bir denge içerisinde bir arada olmasından doğacak olan en önemli unsuru olan adalet arkadaşlar nedir? Her şeyi yerli yerine koyabilmektir. Kariyerinizin yeri neresi, çoluk çocuğunuzun yeri neresi, kendinize ayıracağınız zamanın yeri neresi, öbür dünya için yapacaklarınızın tabii bu dünya öbür dünya işi diye ayırmayız işlerimizi ama bir de yani bilhassa öbür dünya için yapmak istediğimiz yatırımlar vardır. Onların yeri neresi? Bunlar birbiriyle nasıl dengeli bir etkileşim içinde olmalı? Nasıl bir plan yapmalıyım bunu yürütebilmek için? İşte bütün bunlar ve nehen nefse anil heva ile mümkün. Nefsini aklına eseni, canının istediğini yapmaktan alıkoymak. Bir e, Değerler sıkılası içerisinde burada ama nefsi hiç kale almamaktan bahsetmiyoruz. Yani nefsimizin iste, o anda istediği şey eğer bizim o sistemimiz içinde makul bir şeyse tabii ki onun da hakkı vardır. Nefsinin de insan üzerinde hakkı vardır. Karşılanması gerekir. İşte bu mücadele sırasında kişiye gereken şey yani nefsinin isteklerini kontrol altında tutabilmek için kişiye gereken vasıf da sabırdır diyor Gazali. Sabır arkadaşlar çok yanlış anlaşılan bizim günlük hayatımızda yanlış kullanılan bir kelimedir. E, genellikle biz sabırı boyun eğmek, tahammül etmek, katlanmak anlamında kullanırız e, günlük dilde. Halbuki e, İslami terminolojide sabır arkadaşlar doğru olanı yapmakta direnmek ve doğru olanı yaparken karşımıza çıkacak olan güçlüklere tahammül etmek demek. Doğru olanı yaparken bir takım zorluklarla karşılaşacağız. Bu insanlardan gelen zorluklar olabilir. Bizim iç dünyamızdan gelen zorluklar olabilir. Bunlarla mücadele ederken direnmek demektir sabır. İşte diyor nefsi hevasından alıkoyma yolunda bize en çok gerekecek olan şey sabırdır. Burada bir şey ekleyeyim ben arkadaşlar. Çağımız insanı için yani nereden biliyorsun kendimden biliyorum tabi. Bütün insanlarla oturup konuşmadım sonunda. Sonuçta efendim çağımız insanı için çok gerekli bir şeyi buraya eklemek isterim Gazali'nin müsaadesiyle. Bizde arkadaşlar hedeflerin flu olması problemi de var. Ve çok dağınık ve birbirine zıt şeyleri aynı anda isteme sıkıntısı var. Ve isteklerimizin billurlaşmaması sıkıntısı var. Özellikle manevi konularda. Yani biz işte mesela ama burada hani örnekler vererek kendinizden sizi kuşkuya düşürmek istemem. Olur ya birinize tam oturur. Ne yani ben şimdi bütün hayatımı yanlış mı yaşıyorum demenize sebep olmak istemem. Farazi benim örneklerim tamamen. Onu unutmayın arkadaşlar. Mesela işte... Kariyerist bir insanın madem o konuyu örnek verdik az önce geçti. Kariyerist bir insanın aynı zamanda çok mesela adil olmayı istemesi. Ama işte kariyeri hele hele bulunduğu ortam hangi alanda yapıyorsa o kariyeri mesela işte düşünün çok rekabetçi bir iş dünyasında yaptığını düşünün bu kariyeri hakkaniyetle, adaletle, herkese hakkını vererek bunu yürütmesi imkansız olduğunda ne yapacak? Anlatabildim mi? Veyahut da mesela işte para kazanmayı bir numaralı hayat hedefi haline getiren işte gününün 15 saatini bunun için geçiren bir insan bir taraftan da kendisine işte manevi açılımlar yüksek ahlaki efendim hedefler koyarken o aradaki çelişkiyi nasıl halledecek? Yani biz ben ben kendimde de bunu görüyorum. İnsanlarla konuşurken de mesela işte ilim ehli olmak istiyor. Ve herkes birbirini ilim ehli zannediyor. Hani bana da böyle ilim ehli hocam ilminizi atsın. İliminizi atsın duası çok güzel de. Hani ben ilim ehli falan değilim arkadaşlar. Keşke olsam ben ilim ehlinin yazdıklarını anlayıp anlatmaya çalışan bir vaizim sadece. E, ilim bambaşka bir şey arkadaşlar. Ee, neyse, efendim mesela diyelim ki ilim ehli olmak istiyor mesela bana öyle mesajlar geliyor işte hocam ilim yapmak istiyorum ne yapayım falan yani e, arkadaşlar o çok büyük bir hedef anlatabildim mi yani yaşam tarzımızla bizim mesela ne kadar ayıracaksın ne kadar kaç saat ayıracaksın ilim ehli olmak istiyorsan. Hocalarımız ben Kur'an kursu öğrencisiyken küçük bir kurs öğrencisiyken şöyle derlerdi bize sen ilme tamamını verirsen ilim sana ancak bir parçasını verir yani işte e, gerçek ilim ehli olanlar için söylüyorum tabi onlar da çok üst örnekler ama mesela işte Fuat Sezgin günde kaç saat çalışıyordu ya da şimdi daha popüler olan Nobel ödülü olan alan e, bilim adamımız Aziz Sancar ne kadar çalışıyor? Günde kaç saat çalışıyor? Siz kaç saat çalışabileceksiniz? Yani böyle biz istiyoruz ki ben şeyi hep örnek veririm. E, Freud'un bi biyografisini okumuştum bir aralar. E, diyor ki biyografisinde çok etkilendim ondan. Ezberledim yani o rakamları falan. E, 54 yaşına geldiğinde Freud demiş ki artık günde bir fincan kahve molası vermem lazım kendime demiş. Ve Freud biliyorsunuz genelde bizim pek sevmediğimiz bir adamdır yani. Çeşitli nedenlerle. Şimdi biz hem Freud'a hapırır köpürürüz, çok kızarız yani. Çok eleştiririz, işte çok değersizleştiririz yaptıklarını, çalışmalarını vesaire. Ama bir taraftan da şöyle isteriz biz. O işte günde 54 yaşından sonra kendisine günde bir fincan kahve molası vermek istiyor. Biz de günde bir fincan kahve içecek kadar süre çalışıp Freud'u geçmek isteriz yani bu çelişkileri ben çok görüyorum kendi çevremde de kendimde de dolayısıyla arkadaşlar hani o sabırdan da önce yani sabır ne zaman gerekli sizin bir hedefiniz vardır Hedef çok nettir, çok doğrudur, çok isabetlidir. O hedefe sizin ulaşmanızı engelleyen bir takım za zaaflarınız vardır. Onlar da çok nettir. O zaafları bilirsiniz ve o hedefe ulaşırken o zaaflarınızla mücadele etme sırasında size sabır gereklidir. Acizane kanaatim bizde ne hedefler belli, ne zaaflarımızı tanıyoruz, ne neyle mücadele edeceğimizi biliyoruz. Yani her şey flu. Bir sis gibi yani beyin sisi diyorlar ya böyle bir şey var. Bir sis var sanki hedeflerimizin üzerinde kendimizle ilgili düşüncelerimizde vesaire. Asıl hani oraya belki odaklanmak gerekir diye düşünebiliriz burada. Bundan sonraki bölümde arkadaşlar kalplerin iyileştiğini gösteren belirtilerden bahsedecek. Ve çok önemli bir belirti var burada arkadaşlar. Ee, önce şöyle bir giriş yapıyor Her yani ahlaki e, tekamül ya şu anda anlattığı şey bunu işte tekrar yoluyla başarabilirsiniz bu yolda işte nefsinizi hakim olmanız gerekir buna hakim olabilmek için de sabırlı bir insan olmanız gerekir Tekrar sırasında asla vazge affedersiniz taklit sırasında asla vazgeçmemeniz gerekir Tabii ki taklitte mesela bir rol modeli olması gerekir Hani ondan pek bahsetmedi kimi taklit edeceğiz değil mi yani kılavuzu kargaysa birinin ne olacak gideceği yer, varacağı yer. Hani o taklit edeceğimiz kişinin doğru seçilmesi de çok önemli. Efendim bütün bunları anlattıktan sonra peki gelişme göstermeye başladık mı? Nasıl anlayacağız gelişme göstermeye başladığımızı? Diyor ki Allah diyor her organı bir amaç için yaratmıştır. Kalbin amacı da hikmete ulaşmaktır insanın yani kalp dediği ama bu hani kan pompalayan organ değil. Hani iç dünyamızın merkezi diyelim. Efendim o kalbin amacı da hikmete ve bilgiye yani ilme ve hikmete ulaşmaktır. Bu nasıl olur? Eşyanın hakikatini bilmek suretiyle olur. Yani her şeyin gerçek yerini bilmek suretiyle olur. Ve insan bu, bu eşyanın yaratıcısı olan Allah Teala'yı e, bilmiyorsa... Eşya hakkındaki elde ettiği, eşya, ev eşyası demek değil biliyorsunuz değil mi? Şeyler demek. Yani bütün varlık, bütün mahlukat demek. Sizin bütün bu varlığa dair e, bilginiz ne kadar artarsa artsın, onu o varlığın yaratıcısı olan Allah ile bağlayamıyorsanız, işte mesela astronomiyi düşünün, fiziği düşünün, arkadaşlar jeolojiyi düşünün, kimyayı düşünün. Yani bugün bütün bilimlerin Allah'tan koptuğu zaman, Nasıl bilim Allah'tan kopmaz. İnsanlar o bağı kuramadığı zaman o bağı yani o düzeni kuranla bilim sünnetullahın keşfi demektir. Sünnetullahı keşfediyor. Yani Allah'ın Rabbimizin doğaya koyduğu kuralları, onun işleyiş biçimini keşfediyor. Fakat onun yaratıcısıyla olan bağını reddederek yapıyor bunu. Bunu reddettiğinde o kişi bilse ne olur, bilmese ne olur diyor. Hiçbir şey bilmiyor gibidir o kişi diyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlayabiliriz. Acizane kanaatim yani benim yorumum burası. Arkadaşlar ee, yani her şeyi biliyor, fiziği biliyor mesela. Bütün fiziği biliyor, kimyayı biliyor. Ama onun Allah ile olan bağını bilmiyorsa o ilmi, o bilgiyi arkadaşlar şer yolunda kullanıyor. Benim kanaatim bu. Allah'ı bilmenin alameti de Allah'ı sevmektir. Allah'ı sevmenin alameti de yani buradan anlarız geliştiğimizi. Kalbinizde Allah sevgisinin nasıl bir yeri olduğunu ölçmeniz gerekir. Hani bir ilerlemeniz var mı? Oradan anlarsınız diyor. Allah'ı sevmenin alameti de çok güzel bir tespit yapmış burada. Hiçbir şeyi Allah'a tercih etmemektir diyor. Ve bununla ilgili de arkadaşlar Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesini örnek veriyor. Uzunca bir ayet size ama okumak istiyorum çok önemli. Siz de tefsirine de bakın. Ayet-i şöyle diyor. U'l-imkâne aba okum. Ve ebnaukum ve İhvanukum ve ezvacukum aşıırat hukun. eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz ve aileniz bütün akrabalarınız. ve emvalüne kı tumuha ve kazandığınız mallarınız ve ticaratıntahşavüne keadeha ve keada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinü tarlav Neha ve çok hoşlandığınız, Meskenleriniz, evleriniz, villalarınız, yalılarınız, köşkleriniz her neyse. Ehabbe ileykum. Bütün bunlar yani babalarından başladığı işte evlere kadar. Bütün bunlar mallar, ticaret, akrabalar, evlatlar hepsi yani. Ehabbe ileykum minallahi ve Rasuli Size Allah ve rasulünden daha sevimliyse daha sevgili ise ve cihadin fiil sebiliği ve onun yolunda cihad etmekten bu cihadın sadece fiili savaş olmadığını onu da içermekle birlikte Allah yolunda yapılacak bütün gayretler bütün mücavceler olduğunu bilelim bu Hattan daha sevimli ise hatta yetti Allahu bi emri Allah e, sizin işinizi görene kadar bekleyin diyor yani Allah e, kararını verene kadar Allah sizinle ilgili yapacağı işi yapana kadar bekleyin Vallahulayye Amen fasııyın Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez diyor. İşte kimin yanında diyor Gazali bir şey bu ayette sayılanlar olabilir başka bir şey olabilir. Allah'tan daha çok sevgiye değer ise onun kalbi hastalıklıdır Peki Allah bu kayıtlarımızı Allah'tan daha çok sevip sevmediğimizi nereden biliriz? Nasıl kendimizi test edebiliriz? Arkadaşlar bunlardan birisinin bizden isteğiyle Allah'ın isteği çeliştiği zaman hangisini tercih ettiğimizle bilebiliriz. Yani çocuklarınız sizden bir şey istiyor. İşte ticaret sizden bir şey istiyor. Ticaret hayatı. Yani diyorsunuz ki bu ticaretin kuralı bunu böyle yapmak zorundayım diyorsunuz. İşte mal sahibi olmak malınız mülkünüz sizden bir şey talep ediyor. Ve bu e, sizden istenen bu şey Allah'ın sizden istediği başka bir şeyle çelişiyorsa burada hangisini tercih ettiğiniz zaten açıkça onu söylüyor. E, trajik olan burada arkadaşlar e, buna müptela olan yani kalbi hastalıklı Allah'tan daha çok seviyor bunları ve bu sebeple de kalbi hastalıklı fakat trajik olan bu hastalığı kişinin fark etmemesidir. Yani kişi kalbindeki bu hastalığı fark etmez. Bu arada parantez açalım. Mustafa Merter Hoca da işte bunun depresyonlar, anksiyeteler olarak ortaya çıktığını söylüyor. Onun konferanslarını dinleyebilirsiniz. Tedavinin belirtisi, yani bunu tedavi edebiliyor muyuz kalbimizi? Tedavi edilen konuda orta yolu başarabilmenizdir. Mesela işte cimrilikle israf arasında İktisat, orta yol var, orta yolla harcama var. Bunu başarabilmenizdir. Ortayı tutturmak ve sürdürmek o kadar zordur ki yani insanın ahlaki konularda. Yani mesela hiç kimseyle konuşmayacağım bundan sonra. İnsanlarla konuşunca kavga çıkıyor, sorun çıkıyor, işte gıybet ediliyor vesaire deyip. Mesela bu tefrit. İfrat her konuya dalmak, her konuşmaya dalmak. O da ifrat. İkisinin ortası hem insanlarla konuşacağım ama konuşurken de asla ilkelerimden taviz vererek yapmayacağım bunu. İşte burası da itidal arkadaşlar. İfratla tefritin arasındaki itidal. Bu itidal o kadar zordur ki diyor Gazali. Bunun için biz günde kaç kere Allah'a yalvarırız. İhtina sıratel müsteqim diye. Ya Rabbi beni dost doğru yoluna ilet. İşte o itidal o doğru yoldur diyor kişi dedi ya hani kendi kusurunu kendisi fark edemez. Kalbindeki o hastalığı kendisi fark edemez. Asıl trajedi budur. Yani çünkü insan hasta olduğunu bilmezse iyileşmek için de çaba sarf etmez. Peki nasıl bilebilir? Kusurları bilmek için insanın kendi hani ahlakındaki kusurları görebilmesi lazım ki önce onu tedavi etmek için, iyileşmek için, kemale götürmek için bir çaba içerisine girsin. Bunun çeşitli yolları vardır diyor. Bu yolları sayıyor şimdi arkadaşlar. Bir kişinin gizli yanlarını görebilecek bir mürşidin önüne oturup onun nefsine hakem yapması. Yani bir alimin bu işi bilen ehli bir insanın. Burada şimdi mürşid hani artık şey aklımıza geliyor. Yani bir bir sistem içerisinde efendim yani belli kuralları olan bir ilişki aklımıza geliyor. Öyle düşünmeyin sadece o da içinde olmak üzere. Arkadaşlar insanı tanıyan, insana öğüt verebilecek, onu e, yönlendirebilecek kişileri kendisine hakem yapması. İkincisi dürüst basiretli dindar dost Tunus'un olması. Din önderleri ve sahabe bu yolla arınırlardı. Sahabenin yöntemi bu. Dost, çok sağlam dostluklar kuruyorlar dindar insanlarla. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bakın. اِنَّمَا <İnnemâ> وَلِيُّكُمُ <veliyyukumullahu> ve وَرَسُولُهُ <rasuluhu> ayet kelimesi şimdi o neredeydi? Maide suresinde, Maide 54'ün hemen altında. Arkadaşlar sizin dostunuz Allah, Resulü ve namaz kılan müminlerdir diyor. Arkadaşlar bu o namazın orada hani bir sembol değer olduğunu unutmayalım. Dindar, basiretli, dürüst dostun olacak. Sahabe bu yolla arınırlardı. Çünkü diyor gerçek dost müdahane de yapmaz, kusur da aramaz. Buna bayıldım yani bu tarifi. Gerçek dost yağcılık yapmaz, seni böyle pohpohlamaz, sende kusur da aramaz gördüğünü söyler. Üçüncüsü kusurunu görmenin üçüncü yolu düşmanlarından yararlanmaktır. Seni eleştirenlerin eleştirilerini dinle. Bir bak bakalım ne diyorlar. O kendine tabi onlar da abartır ama oradan kendi hatalarını da görebilirsin. Dördüncü yol kişinin başkalarında gördüğü kötülükleri kendi nefsinde araması. Yani başkalarının hatalarını görüyorsun ya o hatanın kendinde olup olmadığına bak diyor. Efendim alimler ve hakimler, hikmet sahibi insanlar... Ahiret mutluluğuna ulaşmanın yegane yolunun nefsin isteklerini dizginlemek az önce söylemiştik. Ve bedensel arzulara karşı koymak olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu konuda insanlar dörde ayrılır. Yani bunu başarabilme konusunda da insanlar dörde ayrılır. Gazelay'ın bu tasdiklerini çok beğeniyoruz biliyorsunuz. Birinci grup kalbi Allah ile dolu dünyalığa değer vermez. Yani nefsine hakimiyet noktasında... Nefsini kontrol altında tutabilmek noktasında insanlar dört gruba ayrılır. Birincisi kalbi Allah ile dolu dünyalığa değer vermez. İşte bunlar sadık Allah dostlarıdır. İkincisi, birincisi düzelteyim yanlış söyledim galiba. Kalbi Allah ile dolu ve dünyalığa değer vermiyor. İkincisi kalbi dünya ile dolu tam tersi yani Allah'ı anma isteği yok kalbinde. Bunları nasıl anlarız biliyor musunuz? Kendinizi de böyle test edebilirsiniz Allah korusun. Mesela biriyle iki saat konuşuyorsunuz. Arkadaşlar bir kere bile Allah'ın adı geçmiyor. Bir kere bile Allah'ın yolu hatırlanmıyor. Bir kere bile Allah ve Resulünden bir alıntı yapılmıyor. Bunlar helak olmuştur. Yani kalbi dünya ile dolu. Bütün konuşmaları, düşünceleri, hayalleri hep dünyalık. Üçüncü grup dini Dünyasına ağır basıyor yani dünyaya da eğilimi var birinci gruptaki kadar Allah ile dolu değil ama din daha ağır. Yani dünyaya eğilimi var ama dini boyutu daha ağır bunlar cehenneme uğrayacaklar ama çabuk kurtulacaklar diyor. Dördüncü grup dünyası dinine ağır basan yani e, dindarlığı var. Fakat hani dünya çok daha baskın. Dünyaya ayırdığı vakit, enerji, hayallerinde dünyayla e, ilişkili olan kısımlar çok daha baskın. Bunlar uzun bir müddet cehennemde kalsa da imanıyla sonunda kurtulacaktır diyor. Ve dünyalığın bize e, hakim olmaması için dünyalık e, işlere nasıl bakmamız gerektiği konusunda çok şahane bir kriter söylüyor arkadaşlar. Diyor ki. Bedensel zevklerin yani dünyaya ait zevklerin helali helal olanları işte mesela yemek içmek gezmek işte e, giyinmek helal kazandığın parayı harcamak işte tatil yapmak eğlenmek e, evini döşemek yani bütün bizim meşgalelerimiz işte bu helaller hesap konusudur haram olanları azap konusudur. Şüpheli olanları ise itap konusudur diyor. İtap azarlanma demek. Yani niçin şüphelilerle uğraştın diye azarlanacaksın diyor. Helal olanların hesabını vereceksin. Haram olanların azabına uğrayacaksın. Şüpheli olanlardan dolayı da itaba maruz kalacaksın diyor Gazali. Daha sonra da arkadaşlar güzel ahlaka ulaştı bir insan veya işte güzel ahlak kime denir? Yani insan bu hedefe ulaştığında nasıl biri olur? Vaktimiz azalıyor iyice. Bununla ilgili bize diyor ki Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerini anlatan bütün ayetler bu güzel ahlaklı müminin nasıl olacağını size söyler diyor. İşte Müminun suresinin ilk 10 ayeti, Tevbe suresinin 112. ayeti, Enfal suresinin 2. ayeti ve Furkan. Furkan suresinin 63 ile 77. ayetleri arası inşallah pazartesi günü tam da buranın tefsirini okuyacağız Elmalı Hamdi Yazır'dan bir vaize sayfasında arzu edenleri oraya bekleriz. Furkan suresinin 63-77. ayetleri arası arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarının çok detaylı bir şekilde anlatıldığı bir yerdir. İşte insan Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarının anlatıldığı bu ayetlere bakıp kendi ahlaki durumunu bilebilir. Aynı zamanda hadislerde çok zengin bir malzeme vardır. Yine, müminlerin ahlakı ile ilgili bu hadisleri de e, kitabı takip ediyorsanız efendim bu bölümde detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ahlak güzelliğinin e, imtihanı Nasıl olur yani ahlaki bir güzelliğe ulaştın artık tekamül etti yani ahlakın ee, ama bunun da bir imtihanı vardır arkadaşlar eziyetlere sabır ve sıkıntıya katlanmadır. Çünkü ahlak, güzel ahlaka ulaştıktan sonra mesela kötüye kötülükle karşılık veremezsin sövene sövemezsin işte Kur'an-ı Kerim'de mesela işte Fusilet suresinde arkadaşlar kötülüğe iyilikle karşılık verir ahlakını güzelleştirmiş olanlar. Gibi. Burada biraz önce e, bu cümleyi yazmıştım altına pek çok e, fikir beyan edilmiş. Burada e, üzerine çok düşünmemiz gereken bir şey söylüyor Gazali. Diyor ki bir kimse başkasının ahlakının kötülüğünden şikayetçi oluyorsa bu onun kendi ahlakının kötü olduğunu gösterir. Arkadaşlar bu şu demek e, şeyde... Gecenin geç saati de e, kelimeler aklıma gelmiyor. Kuşeyri Risalesi'nde e, çok güzel bir anekdot vardır. Belki 500 kere anlattım ben bunu çünkü çok seviyorum o, o çok Pek çok şeyi açıklıyor bize. E, orada şöyle bir olay aktarılıyor. İşte zamanında Kuşeyri Risalesi Gazali ile aşağı yukarı Yaşıt o yıllarda yazılmış. Yani zamanında bir mürit gidiyor işte bir şeyhin huzurunda sohbet esnasında şeyh efendiye diyor ki efendim diyor öyle bir devre geldik ki Allah'tan korkan kalmadı. O da diyor ki bin yüzlü yıllar yani buralar arkadaşlar binli yıllar. O da diyor ki şeyh efendi de ona diyor ki sen Allah'tan korksaydın korkanları görürdün. Arkadaşlar bizim başkalarında gördüğümüz ve çok rahatsız olduğumuz şeyler, bir de burada anahtar kelimenin şikayet olduğunu unutmayın. Şikayet sürekli yakınmak demek. Sürekli yani işte insanlar çok vefasız, insanlar çok sahtekar, insanlar çok bencil, devamlı bunu anlatıyor mesela bir insan. Bir, bir defa bu kendisi hakkında fikir veriyor. Çünkü insan algıda seçicilik denen bir şey var arkadaşlar. Kendisiyle ilgili bir problemi göre, görüyor belki başkalarında. Çünkü mümin müminin aynasıdır. Başkalarında gördüğümüz şey aslında kendimizle ilgili olabilir. Çok can, can yakıcı bir şey bu ama e, en azından bizi belki şikayet etmekten alıkoyar. İkincisi arkadaşlar diyelim ki sizde yok böyle bir şey ama devamlı böyle şikayet ediyorsunuz. Bu birbirimizin moralini bozarak bizi aşağıya çeken bir davranıştır. Yani dünya o kadar kötü ki, herkes o kadar kötü ki, iyi olmak mümkün değil böyle bir dünyada, böyle bir toplumda. İyi olsan kim takdir edecek mesela? Ve bir de üçüncüsü, hadi üçüncüyü ekliyorum bakın. Arkadaşlar kötülüğün sürekli konuşulması kötülüğün normalleşmesine yardım ediyor. Yanlışın sürekli konuşulması ve örnek verilmesi sürekli yanlışlıklar üzerinden sohbetlerin yürütülmesi bir süre sonra canım yani insanlık böyle dünyada böyle ne yapalım hani herkes böyle diye onun normalleşmesine sebep oluyor. Bana sorarsanız haber bültenleri efendim bu işte şey programları ismi, onların bir ismi var da bilemiyorum böyle devamlı işte sorunların anlatıldığı programlar. Burada çok büyük bir vebal altındalar arkadaşlar. Bana sorarsanız iyiliklerin anlatıldığı, cömertliklerin, yardımlaşmaların işte illa tabii insanların reklamı yapılması gerekmez ama küçük de olsa bazı iyiliklerin anlatıldığı onların çıkarıldığı efendim e, örnekleri konuşmak tarihten olabilir, bugünden olabilir, e, bizi zenginleştirecek ve bize e, daha iyi olabilme yolunda büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Motivasyon kelimesini de efendim şevk kelimesiyle e, değiştirelim. Türkçemizde çok güzel bir kelime var motivasyonu karşısında. Bizi bizi teşvik edecektir yani. Bizi teşvik edecektir. E, iyiliği mümkün hale getirecektir. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünün işte sizin yaşadığınız muhitten bir iyilik e, hatırası, bir iyilik örneği anlatıldığında sizin de onu yapma isteğiniz artıyor. Yani ben mesela geçen de yine bu kimsesiz çocukları sahiplenmek kimsesiz çocuklara koruyucu aile olmakla ilgili bir programda bilgi verildi o programa katıldım yani tekrar bir evlatlık bir çocuk mu alsam işte bir şey mi yapsam o kadar güzel örnekler anlatıldı ki arkadaşlar insan, insan tekrar teşvik oluyor ama bunun mesela şu anlatılsaydı işte böyle bu yetim çocuklar bu kimsesiz çocuklar var ya ne kadar problemli bunlar biliyor musunuz işte onlar büyüdükçe işte başımıza şöyle belalar açıyorlar şöyle oluyorlar mesela bunlar bu kötü örnekler anlatılsaydı aman aman uzak duralım kimseye bulaşmayalım düşüncesi bir süre sonra artıyor bunun örnekleri sayısız arkadaşlar onun için ben eleştirmiş bazı kardeşlerimiz ama kesinlikle bu cümlenin A'dan Z'ye çok doğru olduğu ve çok yapıcı bir Cümle olduğu kanaatindeyim. Tekrar ediyorum bir kimse başkasının ahlakının kötülüğünden şikayetçi oluyorsa bakın şikayetçi oluyorsa bu onun kendi ahlakının kötü olduğunu gösterir. Çünkü şikayet etmek de bir kötü ahlak e, davranıştır. Engin Geçtan'dan bir alıntı yapalım. Engin Geçtan diyor ki sürekli eleştiri eleştirdiğiniz davranıştan daha kötü bir davranıştır diyor. Özellikle ebeveyn çocuk ilişkisinde arkadaşlar sürekli eleştiri eleştirdiğiniz davranıştan daha kötü bir davranıştır. Ben bazı insanlara bakıyorum arkadaşlar birilerini o kadar acımasız o kadar merhametsiz bir şekilde o kadar kıyasıya eleştiriyor ki bir süre sonra o insan hakkındaki fikirlerinizi tahsil etme ihtiyacı hissedebiliyorsunuz. Çünkü oradaki o kıyıcılık korku veriyor. O kıyıcılık, o böyle hani gözü kara eleştiriler e, size sizi dehşete düşürebiliyor, korkutabiliyor. E, son olarak süremizde olmak üzere Yusuf bin Esbat'a göre güzel ahlakın belirtileri. Bunu okuyalım çünkü burada çok güzel vasıflar sayılmış. Huysuz ve geçimsiz olmamak, insaflı bir insan olmak, insanlarda kusur aramamak, işte az önce konuştuk, bariz kusurları iyiye yormak. Kusurları iyiye yoracaksın. Gazali bunu Ülfet bahsinde şöyle anlatıyordu. Bir arkadaşında diyor bir kusur gördün. O arkadaşına diyor yetmiş tane mazeret uyduracaksın. O kusuru için. Sonra da kendi kendine diyeceksin ki yetmiş tane mazereti olan birine nasıl kızabilirsin ki diyeceksin diyor. Efendim eziyete katlanmak, kendi nefsini kırmak, küçüğe de büyüğe de güler yüzlü olmak. Konumu aşağı ya da yukarı olsun herkesle tatlı konuşmak bir insanın güzel ahlakının belirtileridir diyor Gazali bir alıntıyla. Efendim inşallah bir ay sonra çocuk terbiyesi ve onların ahlakını güzelleştirmenin yolu konusunda Gazali'nin 20 küsur tavsiyesi var. Onları detaylıca konuşacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.